Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 14. Radyo Şenliği Evet Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınındayız ama...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 birisiydi. Açık Radyo'da sayısız program yaptı. Yani Açık Radyo'nun bir kere Türkiye'de caz tanıtımında çok önemli bir katkısı olmasında birinci derecede rolü olan biridir. Aynı fikirdeydik ama bunu yapacak şeyden yoksunduk doğrusu isterseniz. Bilgi ve şey birikiminden kendi bütün arşivini de katarak sayısız program yaptı. Yani caz standartları yaptı. Önder Focan'la da birlikte. Caz tarihinde Seyir-i Sefa diye şahane bir program yaptı. Caz dergisi yaptı. Sedat Nemli ile Atilla Aksoy'la birlikte yaptılar. Caz Saati vardı. Gene Sedat Nemli ile ve Tulba Önal'la Atilla'nın yaptı. Artun Çin Etçi ile de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 Rododendron ve Müzik Bahçeleri diye olağanüstü bir programı vardı. Yani müziğin hikayesini de anlattığı bir şey vardı. Ve tabii dünyanın cazı kuşağımızda da e, gerek Faruk Eczacıbaşı ile Görgün Taner'le Göver Kazancıoğlu ile ve Jacco Henne birlikte dünyanın cazını da yürüttü. E, ayrıca Olimpiyatlar ve İstanbul diye Sevin Okay'la programları da vardı. Yarına dört ışık diye de benim de katkıda bulundum gene Olimpiyatlarla ilgili programlarda yaptı ama Atilla Aksu'yu öyle birkaç cümlede anlatmak filan gerçekten e, mümkün değil e, yeri doldurulması son derece zor insanlardan biri e, ben de on onu yani şöyle bir şey anlatabilirim açık radyo fikri doğduğu zaman. Atilla Aksoy'ya git dediler. Başka türlü olmaz. Bu, bu gibi girişimler Atilla Aksoy'un parmağı olmadan kurtulmaz diye. Ben de bir telefon ettim. Hiç tanışmıyoruz ama ben sizin amcanızı ve babanızı tanıyorum dedim. Amcası benim mektebi mülkiyeden. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden ünlü hukuk profesörü e, Muammer Aksoy'da öldürülen, katledilmişti. Babası da e, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hematologlarından bir doktor Muzaffer Aksoy'du. O da benim babamın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 ...bize bastırdın ve sonunda... ...bizi buraya <gülüyor> değiştirmeyi... ...başaranlardan <gülüyor> biri oldu. beni oldun. programcı yaptığına göre ben de böyle bir değişimi... <gülüyor> <gülüyor> ...size yapabileyim. <gülüyor> Neyse öncülük etmişsen... ...ya da isra etmişsen... Bu, ...bravo bana. Bu olağanüstü ısrardı. Yani yıllar içine yayılan gerçekten çok mutluyuz burada. Bu arada... ...konuşmalar sırasında da telefonlarımız... ...çaldı. Çok o, mutluyuz. Destekler gelmeye devam ediyor... Eraslan da gelince söyleyecektir ki geçen yılki şeyi aşarız diyecektir Eraslan gene. o hedefle ortaya çıkıyor. İyi bir başlangıç yaptık Hatila. Çok teşekkür ederiz ve anlaşılan tekrar programcılığı düşünmenin de zamanı gelmiş. <gülüyor> ben bir daha hatırlatayım 0212 343 41 ...kırk bir destek hattımız... ...telefonlarınızı bekliyoruz. İşte böyle... ...Tilak Soy hakikaten... ...efsanevi niteliklere sahip biri... ...o Deruni sesiyle yaptığı... ...programlarda... yani ...kesintisiz program yapıyordu ve... ...bu... ...Açık Radyo'nun bir türlü değiştirmeyi... Ya ...apartman dairelerine sıkışmış... Üç, ...önce üç sonra iki daireye sıkışmış... ...uzun senelerce orada yayın yaptık... ...ve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 tanıtırken bile başladığımız şey bir kez daha söyleyeyim uzatma işte dedi tamam evet. büyük bir özgürlükçü bağımsız bir radyo yapacağız şimdi kiminle nasıl ha, yapacağız ne onu nasıl tanışalım yapıyoruz? diye ona başlamış ee, öyle bir belki Anglo-Sakson kültürünün verdiği disiplinle de öyle bir şekilde yani, e, Muhammed Bey de ayrıca amcası e, şeyden Alman hukukçusu, hukuk ekolünden geldiği için çok disiplinliydi. Rahmetli amcası da ee, Muammer Aksoy. Öyle. Onu da analım. Bir başka şeyden bahsetmek istiyorum şimdi. Atilla ile konuşmalara döneriz ama araya bir parça daha koymak istiyorum. Bir de çok ilginç bir şeyi oldu. Ee, programlara başlarken yalnız az çalmayacağım dedi. Bir tane acayip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 Sıla özlemi anlamına gelen işte o Portekiz kültürüne ama Cabo Verde yeşil burun adalarından gelme Çıplak Ayaklı Diva diye de saçma sapan bir şekilde tanıtılan Türkiye'ye filan da geldi ki birkaç yıl önce de vefat etti Sezal Evora'yı bana açık radyoya ve bence Türkiye'yi de tanıtan kişi Atilla Aksoy'dur şimdi bir de Evora'yı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 Din stjärna tar oss till en glau. Kvinna visar oss vägen es camino pasando. Só da, só dá, só terra, sem inclare, só dá, só dá, só dá desmia terra, se não vos crever, Si vos se vos esquecer, muito, te esquecer, até dia que vou voltar. Si vos crever, monta, escrever, si vos que se vos escrever, muito, te escrever, se vos esquecer, muito, te esquecer, até dia que vou voltar. Saudade. Saudade. Saudade desta terra sem igual. Sådan, dess mina tider såningar. Sådan, sådan, sådan, Cesaria Evora dan sådan, dinnetik özlemi, anlamına gelen bir kelime kavram, çok derinlikli bir kavram. E, bu da Atiley'da özlemle yol açıyor. Atilak Aksoy 67 yaşında dün gece sabah bu sabaha karşı hayata veda etti. Tam bir e, kültür insanıydı. Ya yani muazzam bir entelektüel olduğunu söyleyebiliriz. E, uzun yıllar kültür, sanat ve edebiyat konusunda eleştiri yazıları yazdı. Sonra reklamcılık alanında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 Öğlen saatlerinde 12.06 canlı yayındayız On Ömer Madre ve ben Eraslan Sahmet evet, 14. Radyo şenliği Dedik onu yasa boğan bir şeydi Ama Atilla Aksoy yön Ölüm haberini verdik Kurucu ortaklarımızdan Aynı zamanda en temel Caz programlarımızı ve başka Programlarımızın da yapımcılarından Ve desteğini asla es Esirgememiş olan çok önemli iyi bir insandan bahsediyoruz ama radyo şenliğini de yapmaya devam edeceğiz. Bu da Atilla'nın bize bıraktığı önemli fikri miraslardan biridir. Böyle öğrendik, böyle de sürdüreceğiz. Aslında ders niteliğindeki yaklaşımlardan bir, Yani o profesyonel yaklaşmak meselesiyle ilgili olarak ve mevzuyu uzatmayıp evet şimdi ne yapıyoruz? Fikrinin üstüne gitmesi anlamında da önemli bir derstir kendi adıma. Evet, çok çok arıyoruz ama yolumuza devam etmemizi kesinlikle öncelikle istediğinde biliyorum şimdi onun bir yine 2013 müydü 2 Nisan 2013'te yeni taşındığımız zaman 2013'te buraya Atila'nın büyük katkıları da bizi iteklemesi sonucunda da gerçekleşen bir mekan değişikliği olmuştu Orada e, bu dinleyici e, o zamanki 11. şenlikti galiba radyo şenliği e, ve özel yayında konuşuyorduk çok da. E, bizim başka hatıralarımız da vardı bir kısmını da paylaşmıştık. Şimdi oraya oradan da caza geçmek istiyorum çünkü büyük e, aramızdaki ilginç kavga konularından da bir tanesiydi bu benim e, iflah olmaz bir rock and roll hayranı olduğumu e, tabii takdirle karşılıyor olmakla beraber cazın e, yanında çok düşük seviyede bir e, beğeni <gülüyor> yansıttığı düşüncesindeydi. Halbuki bl bluesdan rock and roll doğdu dediğim zaman hayır caz doğdu diyordu ben de rock and roll da doğdu ne olmuş yani filan diye kapışıyorduk ama cazın e, caz müziğin Amerikan kültürünün dünyaya eee belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya tek katkısı. Hı, tek katkısı olduğunu söylüyordu e, şeyin, e, caz müziğinin. Ben de hayır. Rock and Roll'dur tek katkısı. Aslında caz sonra diye böyle bir e, sürekli didişen bir halimiz vardı. Ama ben de çok eski bir caz dinleyicisiyim aslında. O yüzden de çok beni çok derinleştirdi, zenginleştirdi Atilla'nın, Atilla, Atilla Aksoy'un e, caz e, konusundaki verdiği bilgiler. Öyle hiç de satmadan o bilgileri üstelik böyle enjekte ettiği bir şeydi. Şimdi bize bir, bir de armağan getirmişti çeşitli her zaman getirdiği armağanlardan bir tanesinde bir caz ağacı meselesi vardı. Arada bir çerçevelendiği yerden düşüp arkadaşlarımızın başında kırılan çerçevesi onu anlattığı bölüme de geçelim Matile'yi biraz daha hatırlayalım. Evet bu arada şeyi de taşınırken henüz asma asacak yer bulamadık ama senin getirmiş olduğun büyük caz ağacı, caz ha. soy ağacı haritası ha. bir büyük ağaç üzerinde bütün yani Afrika köklerinden başlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nde işte New Orleans'a ayrı yer ayrılmış falan yani mükemmel müthiş bir harita vardı yıllarca bizim oradaki eski yerimizde durdu. Şimdilik evet, daha henüz taşınmayı tamamlamadığımız için onu asacak tam oturtacak yer bulamadık ama tamam, duruyor. Klasikçiler ya da dünya müzikçileri yok etmesinler. <gülüyor> <gülüyor> Savunuruz. Kendi Savun. kilit altına alabiliriz. Evet caz standartlarını da az buz yapmadık. Yani senin ...senelerce değil mi? Evet, yani yaklaşık galiba... ...sekiz sene mi? Evet, o lanci bir şey. De, hafta içinde her gün oluşuyor. Bir de cumartesi... jazz tarihi... E, ...diye bir... E, ...ekstra şey koymam kendime. Sanki e, süpermemiş gibi hissedip... E, <gülüyor> e, evet ama... ...dinleyiciler şimdi... E, ...görmüyorlar ama... Ee, ...senin de... E, ...kırmızı pelerinin var... ...göğsünün de de... <gülüyor> ...S yazıyor küçük... <gülüyor> ...üçgenin içinde mavi tişörtünün... E, ...bu pelerinlerle... ...ancak olabiliyor zaten... ...bu <gülüyor> gezegeni değiştirme... ...çabası... ...Süpermenlere biraz ihtiyaç duyuyor yani... ...evet Süpermenlere... ...Atilla gibi Süpermenlere... ...her zaman ihtiyaç duyacaktır... ...bu dünya sıradan ve süper olan bir insan e, büyük hayranlık duyduğu isimlerden biri cazın da önemli kurucularından biri olduğunu düşündüğü Duke Ellington'dı Duke Ellington üzerine çok sayıda program da yapmıştır daha da uzun boylu bir şey yapmayı da planlıyordu ileride dönebilseydi artık bu olamayacak Ama Atilla Aksoy'u şimdilik bugünlük şu saatte uğurlarken Mood Indigo ile onun standartlarından Duke Ellington'ın standartlarından Mood Indigo ile uğurlamak en azından bize belki de dinleyiciler olarak size de iyi gelecektir. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Şimdi size Duke Ellington'dan Atilla'nın en büyük hayranı olduğu cazcıdan e, Moodie Indigo'yu dinlerken lütfen siz de eksik etmeyin desteklerinizi Atilla da eminim böyle istiyordu. 0212 343, 343 41 41, 41. zindig öyle uğurladık atlıak Aksu'yu şimdilik açık radyo burası 949 açıkradyo.com.tr